Merle Burç Efendim dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Evet bugün yine çok kıymetli bir dostumuzla birlikteyiz. Davut Aktepe hocamız daha önce de mikrofonlarımıza misafir olmuştu. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Hamdolsun hocam. Tabii siz bu işin bu uğraşının... Üstadlarından olduğunuz için daha önceki bölümlerde hakikaten konu konuyu açmıştı. Dallandı budaklandı ama hakikaten önemli konulardı. Üzerinde durulması gereken konulardı. Tabi gelişti tabii bu konuların açılması da. Hoş da oldu güzel de oldum. Umarım ümid ederim ki dinleyicilerimiz de memnun kalmışlardır. Bugün şöyle başlayalım mı hocam namaz okuyuşlarıyla başlayalım. Farklı bir başlangıç olsun bizim için de. Olur inşallah. Buyurun hocam.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 ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف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 fa wailul l mursalina al-lazin hım gancalatim sahun بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Bismillahi r ya ayyuha kafirun, La a'abdum a'tabdun, ma ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء ذي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب fi ji diha hablum min masad bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad yalid walam yulad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 وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شر إِذَا حسد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ İlahi insan, mişerl ve sivasıxanas, alâzî Sada Allahu'l Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in son sureleri, kısa sureleri şöyle bir tekrar etmiş olduk aynı zamanda. Bu kısa surelere halkımız arasında namaz sureleri diye de söylüyorlar. Evet. Halkımız arasında böyle yaygın bir söylem de var. Oysa yanlış. Namaz sureleri Kur'an-ı Kerim'in tamamı. Değil tamam. mi hocam? Tabii. Kısa sureler demek daha doğru. Kısa sureler. Evet. Kısa arı suver diye geçer. Evet. evet. Bu okuyuşa namaz okuyuşu diyoruz değil mi? Davut tertil. hocam evet tertil, tertil bir okuman. Bunun da ayrı bir letafeti, güzelliği var değil mi hocam? Kendine az. Siz e, programın başında aniden şöyle olsun deyince ben bir hazırlıksız bunu tabi samimiyetinize güvenerek <gülüyor> yoksa daha böyle bir namazda okuyormuş havasında edasında hocalarımız çok daha güzel Hı -hı. okurlar. Şöyle dam ı sure diye biz dam mı sure hı hı. daha önceki programımız buradan Dat başladık <gülüyor> aldık gittik inşallah faydalı olmuştur şimdi e, mı sure dediğimiz eklenen ama tabi kısa sureler olduğu için e, insanımızda maalesef namaz e, sürelerimiz surelerimiz değil sürelerimiz çok azaldığı kısalttığımız için evet. hemen felaknasla elemtera aşağısıyla kulfu ile evet. böyle namaz kılar hale hızlı gelmişiz bir hızlı bir şekilde evet. halbuki ben şunu şiddetle tavsiye ediyorum mesela uyguladığımız bir şey bir sohbetimiz öyle dedik ki biliyorsunuz efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a birisi gelip bir başka sahabeyi şikayet ediyor. Şöyle bir şikayet ya Rasulullah hep imamlığa geçtiğinde ihlasla kıldırıyor. Hmm. İnşallah o ihlas onu kurtaracaktır İnşallah. diyor efendimiz Aleyhisselatü yani vesselam. Yani oku işlerimizi Kur'an'ın sizin de buyurduğunuz gibi bütününe. Bu nasıl olur? Şöyle Yasin Dedi ki bundan sonra elemteri aşağısını, fil suresi aşağısını bir rafa kaldıralım. Hep bununla kılıyoruz. Yasin'le kılacağız. Bir ay müddetiyle Yasin'i ezbere bilenler var. Bilmeyenler de yani günlük iki üç satır ezberlesin gibi ya. buyurmuştu. Gençler tamam dediler öbürleri. Ve mesela birinci rekatta Fatihatun gayril magdubi aleyhim ve laddallin Yasin Vel Kur'anil Hakim اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ allah Ekber. Bazıları dediler ki hocam kısa oldu dediler. <gülüyor> e getir hadi bu surelerle. قُلْ هُوَ Veya diğeriyle <gülüyor> karşılaştır. <gülüyor> yani o kadar. Evet. Daha, daha mı uzun? Bir ayet daha ekle. Ne güzel tenzile. O, o ayeti de ekle. Yani evet. Yasin'in birin sayfasını dörde mi bölüyorsun? Üçe mi bölüyorsun? İkiye mi bölüyorsun? Veya bire mi? Herkes kendi kılmak istediği uzunlukla ilgili evet. Yasin'i, Tebareke suresini, Nebe suresini, Fetihi, Rahman'ı bu şekilde yaparsak evet. yani Allah'ın izni ve inayetiyle kısa bir süre sonra o önemli bütün sureler önemli ama evet. çok daha çok halkımızın bilinen, e, bilinen okuduğu es, o surelerin de e, artık e, elem aşağısı haline geldiğini görmüş oluruz. Evet. Sonra yavaş yavaş artık geçersin zümere, geçersin fussilete geçersin artık ahzaba. Evet, evet. İnşallah Rabbim nasip eylesin. Allah'ın izniyle. Hocam her karimize sorduğumuz bir sorumuz vardı bizim. Şunu soracağım ben size. Bu güzel namelerle, ilahi kelamla sizi ilk tanıştıran kimdi hocam? Evet güzel bir soru. <gülüyor> Şimdi ben e, ilk çağırdığınızda e, okuyacağım Aşır diyoruz ya evet. Allah rahmet eylesin babam Molla Celal diye de tanınır bilinir ee, Babam e, çok küçük yaşlarda Beni hafızlığa başlattı Çok küçük derken kaç yaşınız Yani ben hani kendimi Bildim bileli diye bir cümle vardır ya evet. İki, ben Ne zaman gibi. kendimi Allah bildim Allah. bilmiyorum ama Allah. Kendimi bildiğim zaman ezber yapıyordum Ama halen sen. yapıyorum Halen sen. yapıyorum ama ta, elhamdülillah Hıfzımızı bitirdik hı hı. Yalnız benim hafız hikayem hiç kimseye benzemez. Çok sağlam olmadığını itiraf ediyorum. Her zaman onun için ezber benim için bitmiş değildir. Kabre kadar da gidecek gibi görünüyor. Çünkü evet. zamanında Türkiye'mizdeki gibi klasik 2 yılda böyle girip de bir hafızlık sisteminde öyle yapamadık. Evet. Babam işte o kendimi bildiğim zaman e, yaşlarım çok küçüktü dört yaş, 5 yaş. Hep ezberle başladık. İlk iyi hatırlarım e, ya yuhalladina amanu attiyyu Allahu ve, ve anhu diye başlatmıştı ve bana aşır yapacaksın hafız olacaksın diye bir şekilde değil aşır ezberletmeye başladı. Sonra. Ya ey velidene Niye bunları hemen söylüyorum? Çünkü o yaşlarda yapılan ezberler öylesine gitmiyor ki. Şu an bana bir hemen bir aşır oku deseniz hemen onlar geliyor aklıma. Eğer onları okumuyorsam da yani bunları çok bildiğim için diğerlerini daha ondan dolayı okumuyorum. Evet. Yoksa ilk akılma bunlar gelir. Bunun gibi böyle aşırlar. Belki 50 aşır, 60 aşır böyle ezberletti bana. Sonra İyi hatırlıyorum, o zaman e, Kur'an'dan o yapmış olduğum aşırları böyle farklı bir fos fosforlu kalem değildi ama. Neyle böyle Renkli işaretlediğini de. hatırlıyorum. Evet. Yani işaretlediğimizi hatırlıyorum. Sonra bana bir gün Kur'an'ı getirmiş babam Allah rahmet eylesin. Demişti ki bak yani her sayfadan açıyor böyle bak şurayı şurayı, şurayı. Baba dedim artık ezberlemişiz tamam bayağı bir ezber. Bir an önce oynamak biz de futbol oynamak evet. istiyoruz. <gülüyor> Pencereden arkadaşlar gözüküyor yani. Bizim hep gözümüz oyun oynaştı ama beni ilk tanıştıran bu, bu namelerle Allah babam Allah tabi nameleri sorduğunuz için onu da söyleyeyim. Ee, böyle Arap radyolarından. İnliyorsunuz. E, o, hmm. o yıllarda tabii o yıllarda bizim yaşımız var. Yani o yıllarda babamın böyle Arap radyolarından bir frekans yakalamak için sabahladığını hatırladım. Allah Allah. Evet. Ve Nasıl bulurdu. Mi? Mesela babamın e, hayali de eser eser. Tabii Ezerin FM de yok oldu. o zaman değil mi? Efe, tabii, sadece radyolar var. Kısa dalgalar var Allah. Im. Kısa dalgalar var. O radyolar var. Hatta biz de yani benim tak e, yani Ankara Gücü'mü son zamanlar Fenerbahçe diyoruz ama <gülüyor> yani ilk Ankara Gücü o zaman e, yani Ankara Gücü işte Zonguldak'a bağlanıyoruz. Dakika ve skor alıyoruz derlerdi. <gülüyor> Orhan Ayhan'ın tabi <gülüyor> Tabii tabii. Bağlanırdık yani. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki o Abdus Samet'leri, Mustafa İsmail'leri ama yok. Mustafa İsmail'i babamdan hatırlamıyorum. Daha Abdus Samet hatırlıyorum evet. babamdan. Minşevi hatırlıyorum. Biraz daha böyle farklı kariler. Sonra... Evet. Asıl cevap olabilecek bir şey daha söyleyeyim. Buradan kendisine de saygılarımı sunup ellerinden öptüğüm bir Yıldız hocamız. Hmm. Ee, Ankara Merkez İmum Hatip Lisesi'nde Arapça ve sınıf hocamızdı. Yani sınıf hocası demek çok önemli. O Ankara'daki o yıllarımızda ilk e, bu kıraat meselesine iyice soyunmamı sağlayan hadise şudur. Vehbi hocamız geldi sınıfta ayağımızın altında tabi top var. Biraz sonra boş ders futbol oynayacağız falan. Orada böyle diğer arkadaşların da herkesin duyacağı şekilde büyük adamlar İçi boş şey peşinde koşmazlar dedi. Aa, çok büyük <gülüyor> laf bir şekilde. Evet. <gülüyor> Tabii ben o günden bugüne kadar hala oynuyorum. Yani Bu akşam bir halı saha maçı var dese şimdi bir dostumuz hemen. Koşarak araban, Arabanın arkasında benim udum ve futbol elbiselerim her zaman hazırdır. Evet. Ayakkabım. Her an bir fasıla böyle bir şey hazırız. Her an Futbolu. iki şey iki, şeyi, iki şeye iki hayır diyemem. Evet. Hocam alı saha maçı var gel dendiğinde giderim. Bir de hocam işte gel Kur'an oku, işte sohbet var. Bu tarz evet. şeylerden kaçmayız. Evet. Allah, razı olsun. Allah yüce Rabbimizin bize verdiği eğer varsa ikitel onun rızası istikametine. Yani Vehbi Yıldız hocamız onu tamamlayayım. Dönüm noktası oldu ya. Dönüm noktası oldu. Evet. İmam hatipteyiz. Lise Birinci sınıftayız. Ondan önceki tanışıklığım babamla ilgili ama çok böyle sağda solda çok fazla böyle bu Kur'an yarışmalarına girdiğimi hatırlarım. Beypazarı İmam Hatip'ten ondan sonra Ankara'ya geldiğimi hatırlarım. O zamanlarda söyleme sahip birinci veya bölge onları hatırlarım Neyse. küçükken. Ama okuyuşumun yani herhangi böyle çok bilinçli olduğu yıllar değil. Hmm. Ve bir yıldız hocamız bana rehberlik dersinde... Bir kaset tabi albüm falan veya cd yok o zamanlar. Bir kaset getirdi sınıfta. Bu kaseti al dedi. Gelecek hafta yine bu derste cuma günü hemen hemen öğleden sonra son derslerimiz boş böyle evet. sınıfta. Gelecek hafta yine bu derste bu kasetin şu bölümünden şu bölümüne orada bir aşır gösterdi bana. Aynısını dinleyeceğim senden dedi. Allah. Muhammed Sıddık min şavi ve amenir rasulü idi. İyi hatırlıyorum. Hmm. Sonra öbür derste geldim ben de tabii. Yani e, yaptığım işin hakkını vermek isterim. E, öksürüklerine varıncaya kadar. Aminur Resulü bime unzile sonrasını okumayacağım ama şöyle diye bir girişi var onun. Evet. Ben de aynısını yapıyorum. Ve hep Hoca gülüyor. <gülüyor> Arası, ara sıra böyle şeyle sonra hocamız takdir Noktası etti. bir gününe kadar yani. Ve takdir etti ve evet hazırlıklı gelmiş bir başka kaset verdi hmm. yani o kaset bu kaset derken Allah ebediyen razı olsun ee, bir bosna gezimizde kendisine de bunu anlattım o da hatta böyle hayırları çok olduğu için unutmuş birazcık birazcık hatırladı yine o yıllarda düşün anla ve ağla yani hmm, iyi bir dayağını evet. yedikten sonra Osman Şimşek Hocamız da dayağını yemişti. Değil mi? <gülüyor> Bunu çok ha. az kişi bilir. Siz sınıf arkadaşınız mı Osman Şimşek Hocamız? Sınıf değildi. Yan sınıftı. Sonra He. bir sınıf olduk. He. Sonra birlikte gittiğimiz yerler oldu. Beraberdik yani. Yani Vehbi Hocanın onda da çok emeği vardır. Evet. Biz de böyle bir e, emeğini görmüş olduk. Sonra Allah nasip etti. Belki bağlantılı olmuş olsun. Hı. Cevabı biraz evet. uzattım ama. Eyvallah hocam. Sonrasında da ee, yine Vehbi yıldığımız e, hocamıza aşkımızdan Trabzon katü düşüncemiz oldu ama e, bir şekilde rüzgar, e, kader, takdir ilahi bizi Mısır'a hmm. yönlendirince orada zaten menbağından e, Ahmet Nainalar derken, Hilbavi hocalarımız derken, Fethi hocalarımız derken, derken tabii yani onlarla birlikte olduk birlikte olmak yetmiyor sadece dinlemek yetmiyor ee, Mısır'da olmamızın en büyük artısı pratik imkanı evet. yani okuyabileceğimiz imkan ee, ilk zamanlarda çok okunamıyordu okutmuyorlardı şu son dönemde giden arkadaşlarımız çok okuyorlar ama o ilk dönemde biz e, z, okutmuyorlardı bunu söylemek lazım evet. ama o, onu elhamdülillah kırmak nasip oldu sonra camilerde uzun uzun okuyuşlarla hmm. sonra radyolarda derken televizyonda derken elhamdülillah Kur'an yarışmalarına falan işte geçen bölümde bahsettiniz. Evet. Yani orada e, bizzat bize çok destek oldular. Özellikle e, Mısır radyosu o dönemde e, yapmış olduğu o yarışmaya ilk defa bir yabancı almıştı. Mısırlı olmayan birini. Değil olmayan mi? birini Hı -hı. almıştı ve e, bu konuda çok ciddi hani bunu söylemekte bir beis görmüyorum artık. Bunu aşıldı Türkiye'de. Türkiye'de ben imam hatipli yıllarımda Türk makamı, Arap makamı e, ayrımı çok vardı, tartışması değil mi? çoktu. Yani hatta şöyle diyeyim ben bir yarışmada ben hani bariz bir şekilde... Hani güzel okuduğumu iddia etmiyorum da ama i̇şte. herhalde yoktu başka güzel okuyan. <gülüyor> Bariz bir şekilde biz e, göze batmıştık ve e, ikinci e, yapmışlardı. E, bizim e, hani bölge yarışmasına gitmiştik. Evet. Sonra e, itirazlar yükselmişti dinleyicilerden, Hı. hani oradaki camidekilerden e, itirazlar diyor. Sonra oradaki e, mesleki tatbikat hocamızın e, bu açıklamasını çok iyi hatırlarım. Kendisine yıllar sonra Kızılcahamam'daki bir programda da e, kendisini görmek nasip oldu. Ve hatırlattım ve benden helallik istedi. Hmm. Şudur orada resmen açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi Davut Aktepe'yi gönderemeyiz. Çünkü gideceği hani bir üst kademede eline, eleneceği belli. Çünkü Arap makamı yapıyor denmişti. Sonra ben de onu rahatlatmış. Çünkü bizim öyle bir yönümüz var elhamdülillah. Arap makamı, Türk makamı fark etmiyor. İkisini de yapar. Biraz Türk sanat müzikisinin şey olabilir. Türk makamıyla girmiştim. E, elhamdülillah orada başarı olmuştu. Yani Türk böyle şey şeyler... demişken hocam. Evet. O makamda okuyalım. Yani mı Türk makamı ya? da yani kısa, şöyle kısa bir, bir, bir çevrelemeyerek okuyuş diyeyim ben biraz buna. İşte biraz önceki okuyuşun <gülüyor> devamını getireyim. Küllün ne oldu? Uğlar üye biraz <gülüyor> evet. oldu. Biraz daha böyle tenhî şey evet. oldu. Türk makamı yapan çok değerli üstatlarımıza yani saygı sunuyor. Yani yanlış olduğu anlamda söylemiyorum. Birazcık tavır değişiyor. Evet. Kul annam billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve la ve الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخر Rabbana, ve lan ta'amil geline ısrın, kma hamaltehu, al aldızininin qablin. Rabbana, ve k'te lanabih ve afgunna ve afgunna انصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم İkisi de gerçekten çok güzel. İstemem. Kısa bir ara verelim ondan sonra tabii, devam edelim tabii, inşallah. Tabii, tabii. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi'ndeki bu güzel muhabbetimize, sohbetimize ve kıraatlerimize kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Ya Nabi selam Kur'an medlisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Çefendi Değerli Burç Efendim dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor bugünkü misafirimiz Davut Aktepe hocamız Hocam e, hakikaten çok güzel bir e, kıraat sundunuz İstanbul tavrı diyebildiğimiz o tavırda da hakikaten e, çok hoş bir sunumunuz oldu Mısır tavrı, İstanbul tavrı her ikisini de meclis ediyorsunuz maşallah. Evet. Ee, da bir... daha çok olabiliyor evet. bu ama Kur'an'da son uzun zamandır yani böyle çok istek gelmedikçe okumuyorduk. Evet. Yani e, havasına baştan beri girsek tabi bunun tizleri çok evet. daha tatlı oluyor. Şimdi konu açmışken hakikaten e, bizim Türk makamımız çok engindir. Çok zengindir. zengindir çok din... rengindir yani evet. Bunu e, Araplar dahi orada yaşadığımız ve diğer ülkelerde gezdiğimiz ve çok bu anlamda arkadaşımız olduğu için çok zengin bulurlar ki biz de hani makamlara vakıf olduktan sonra e, bakıyorsunuz, evet. belirli makamlar üzerine döndüklerini görüyorsunuz. Evet. Bizim makamlarımız bu, bu anlamda çok güzeldir. Tavır değişikliği, e, siz de ona değindiniz, evet. tavır değişikliği var. Biraz daha böyle Türk makamında gırtlak nameleri yapılır biraz daha Tegani'ye biraz gidilir, hoşu ve hudu bu benim fikrim yanlış olabilir, hoşu ve hududan biraz uzaklaşılır, evet. biraz daha sanat ön plana çıkar. Aslında Sakın. zengin oluşuna evet, kaynaklanıyor. Ama bunu ikisini dengede tutabilen hafızlarımız yok mu? Çok, evet. çok. Yani merhum işte İsmail Biçer, bunların e, adeta bayraktarlığını yapan. Evet. Yani gerçekten rahmet Allah rahmet eylesin. Bu anlamda ikisi arası e, bir üslup la çok güzel okuyuşlar yapıyordu. Evet. Ya tek niye, tabii çok fazla kaçmamak lazım. Şimdi acem aşiranlara işte acem aşiran adam kaçıran derler ya böyle hı. hakikaten girdiğiniz zaman işte geliyor hocam şöyle dil keşa veren bir ezan okuyun diyor mesela onlara falan girdiğiniz zaman hı hı. evet sanat oluyor. Güzel şeyler de çıkıyor ama Kur'an'ın ruhuna. İşte ezanın ruhuna uymamış oluyor bu şekilde. Dilkeshaveran ezan hocam nasıl okunur? Ezan değildi, daha çok sala olur. Dilkeshaveranda sala mı hocam? olur? Yeri gelmiş. Ee, okuruz. Yani daha çok e, Hüseynî'nin e, çok az bir farklılığı vardır Dilkeshaveranda. Yani Hüseyin'i makamı ile hemen hemen aynı deriz. Ee, Salaların sala, çok küçük nüanslar var ki dinleyici e, kıymetli dinleyicimiz yanlış anlamasın fark etmez yani Hüseyin ile hemen hemen aynı tınılar e, duyulur yani onun aslında aşağılarda Irak yapılan şeklidir Hı -hı. yani detaylarını anlatırsam biraz sıkılabilir insanlar ama şöyle e, vefat anında sadece Dil Keşaveren okunurdu. Yani Hüseyin'i evet. sala okunmazdı. Hüseyin'i sala cuma salasında okunurdu. Değil mi? Vefat olduğunda Osmanlı'da bunlar okunurdu. yani bu Aziz Hardal de, hocamız da aziz hocamız da. Evet, aziz hocamız bu konuları iyi bilir. Evet. Ee, çok da severim. Yani mesela Türk makamı dediğiniz zaman yani aziz hoca okusun oturun dinleyin değil mi? <gülüyor> değil yani? mi? Evet. Kasidesini, <gülüyor> Kur'an'ını, İlahisi. ilahisini, sala, ezan. Aynen öyle. Her şeyle. Siz evet. de burada misafir etmiştiniz. Evet. Gerçekten çok çok severim kendisini. Yani makam konusuna girildiğinde bakın e, tefrik edemezler. Şeyi de tefrik edilemez. Mesela geçen bölümde zannedersen biraz konuşmuştuk. Beyati, Hüseyin'i, Uşak tefrik edilemez. Yani ne bileyim Bestenigar. Hocam işte bir Bestencar diyorlar. Ben şimdi Araplar Bestencar diyorlar da. Bizim <gülüyor> Bestenigar. Bestenigar makamı evet. yani Mustafa İsmail dahi uygular. Ama yani bunu e, diyelim ki e, sabah başlıyorsunuz da bitirişiniz Segah oluyor. Bu bestencar oluyor. Bir Bunu örnek, anlamak mümkün mü? Örnek verelim mi hocam? E tabi. Es-salâet <gülüyor> ve Ediyor. Ya Habiballah diye böyle Allah'lar tekrarlanarak evet. ama ben şimdi anlayanlar anladılar evet. belirli bölümlerinde e, Dilke indim çı çıktım yani Hüseyin'i içerisinde ikisi evet. birbirlerine kardeş ve mez makamlar oldukları Hı -hı. için yani Irak perdesine indiğinizde o dil Şaveran oluyor. Yoksa yukarılarda normal Hüseyin'i dolaşıyorsunuz. Bu sala cenaze için okunan sala değil ee, mi? İşte ikisini tam ayırmadım. Ayırdığınızda biraz daha böyle hüzünlü olduğu bölümler hmm. vardı. Oralarda Mesela e, vefat için. Hüzün. Hüzün. Etti. Tabii ne kadar iyi insanlı be. Dedirtiyor, yani Allah değil mi dedirtmesi hocam? gerekiyor evet, tabii. Yes. Burada hemen bir anda olmadı ama bütünüyle bir dilkeşah veren sala okusak, yani ezanı o kadar güzel oturtmuşlar ki Osmanlı'da yani beş makam üzere işte sabah, öğlen, ikindi, akşam, akşam neler demiş. okunacağı belli. Bunları uzun uğraşlardan sonra bu makamlarda. Bakın bu makamlarda karar kılın. Bunlar halkın da beğendiği, güzel de bu vakitlere uyan makamlar demişler. <Sessizlik> Normal, sabah. Evet. Sabahın bir cevabına çıkalım. Rabbana ve la tehlil isran kema Sabahının normal düz cevabı oldu. Cevabı oldu evet. Şimdi sabahdan Acem'e geçelim. O da araya atmış olalım onu. Sonra Bestenigâr, Bestencar anlamında. Rabbemâ <gülüyor> velâ Bastengar, Bastengar örneği. Rabbana, ve lan Burada da Bastengar Oldu Rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu annâ wa'fu diye bestengar olmuş evet. oldu geçkiler yani bestengar olsun daha çok bu, bu diğer makamlar aralarda geçki olur ama bizim evet. benim de e, e, Kur'an e, okuyuculara makam e, konusunda da çok hayşker olanlara e, tavsiye ettiğim şiddetle Kur'an okurken kullanacakları e, daha çok 6 makamdır yani hangi, da, hangi makamlar? Yani bunu da e, altı makam yani ana e, makamlardan diyelim daha çok. Beyahatiyle başlıyordu. Türk değil mi? müziğindeki ana makam tanımlamasıyla değil de evet. yani Kur'an okurken ki <gülüyor> kullanacağımız ana makamlar SoundCloud üzerinden ben bunu gece yarısı bir arkadaş çok böyle ısrar ısrar ısrar en son Facebook'tan özel mesajladı. Hocam yarın talebelerim var. 30 kişi toplanıyor 8.30'da şu makamları şey yapamazsam. ben Arnavutluktayım, yurt dışındayım. Böyle bir şey. Ben de gece yarısı o şey de vardır hatta SoundCloud'da hala vardır. Çok da bayağı bir dinleniyor. Halbuki ben böyle gece ses olmasın evde. O dostuma diyerekten o makamları her birini birer ayet okuyarak Hı -hı. örnek verdim. Buradan İkiler. ona tevdi edelim. Yani izleyicilerimiz Hı -hı. oradan evet. bulabilirler. Evet. Davut Aktepe SoundCloud üzerinden bulabilirler. Ee, ben de şöyle diyeyim. Beyati ile başlasınlar. Evet. Hakikaten diğer biraz önce yaptığımız e, beslenigarı olsun. İşte ne bileyim Kur'an okurken e, uşak... Hüseyin'i, Beyati'yi tefrik edecek şekilde okuma olsun, ne bileyim aceme, sabahdan geçme, tekrar dönmeler olsun. Bunların hepsini bir anda herkes yapamayabilir ama şu bahsedeceğim altı makama sahip olsunlar, bunu edinmeye çalışsınlar biraz daha kolay, güzel bir okuyuş sergilenir. Evet. Beyati ile başlanır, Beyati ile sonra ee, ne diyebiliriz? Bunların sıralaması yok. Ama ben şöyle, rasta beyat'dan rasta geçiş çok güzel olur. Evet. Rast makamı. Rast makamından sonra artık dilerlerse Hicaz veya Saba. Rast'tan sonra Saba'ya geçebilirler. Saba'dan Hicaz'a geçiş çok güzel olur. Evet. evet. Ondan sonra Hicaz'dan yani bir segah yapılabilir. Segah 5 mi oldu? 5 oldu herhalde segah. 5 oldu. Sonra evet. Nihavent güzel olur. Çok güzel oluyor hakikaten. Yeter. 6'da ee, altı oldu sonra tekrar ile beyati bitirilir yani güzel bir okuyuş için beyati başlayış. Tabii e, kıymetli hocam beyati ile başlarken evet. işte mahir olanlar biraz beyatiden sonra yavaş yavaş uşaknameler nameler sonrasından da Hüseyin'e çıkmalar sonra rast. Rastın içerisinde rastın cevapları. Rastın içerisinde yapılabilecek ne bileyim hani farklı makamlar var. Evet. Araya ben çok böyle duyuyorum. Makam bilmediği halde ısfahan yapan biliyorum. Makam bilmediği halde böyle çok farklı makamlar, geçkiler yapılabilir. Var, Bunlar yapılabilir tabii. Hmm. Ama dediğim gibi bu ana makamlar iyi sahip olunursa yani rast yaparken insan böyle bir yerlerde. Hicaz mesela rast ezan okurken çok hicaz yapan görüyorum. Altı makamı nazara vermek önemli. Evet. Ama. Çünkü yeni öğrenenler bilenler hı hı. basit bu altı makamı öğrense geçki yapmadan etmeden şey yapmadan ondan sonra gittikçe bunu süsleyebilir başka şeyler. Hocam illaki makam şart mı Kur'an okumak için? Evet şimdi şöyle cevap vereyim makamlara karşı olan e, bir dostuma şöyle dedim oku dedim bir şey oku dedim Allah için bir şey oku. Evet. O da kendini tutarak böyle benim neye varmak istediğimi bilerek hani e, çok çok makamlı çok düz bir okuyuş yaptı. Dedim sen şu an Kürdi yaptın dedim. Yok dedi ben Kürdi yapmadım dedi. Ya Kürdi yaptın dedim okusun yani 40 defa okusa, 40 defa okusa ve 40 kişiye dinletsek makam bilen Kürdi yaptı yani. Aldı yani Fatiha oku demiştim o zaman. Başladı. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim malik yevmiddin diye okudu. Şimdi çok dinlemiş belki Arap hafızlardan bu Kürdi. Sonra bir başka arkadaş vardı aynı mekanda oturan o da bizi izliyor. Yani ee, makam önemli mi değil mi makamlı mı değil mi evet. ona da, da oku bakalım dedim. O da okudu. Aynen böyle okuyor. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim malikiyevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Çok süslemeden onun okuduğu gibi okuyorum aynı. Kime okutsanız muhakkak bir makamı olduğunu neden söylüyorum? Kişi bilsin veya bilmesin. Bir yerden bir ses çıkıyorsa bunun makamı vardır. Muhakkak değil mi? Tabii. Yani birisi yani oturuyor. Yani ben mesela, mesela küçük çocukları heh, evet, küçük çocukları ben, ben şöyle alaka. Bismillahirrahmanirrahim. Er onların da var. El-Rahmanir-Rahim. Bu da bir makam yani değil mi? Yani var. <gülüyor> hepsinin muhakkak şöyle bir karara geldiği zaman evet. ha şu var bir insan çok okuyup da böyle bir makamı olmayan kişiler var. Onu hmm, demeye çalış, evet. Demek istemedim. Yani makama çok vakıf dinleyicileriniz var biliyorum. Yani onlar da böyle oradan e, bize <gülüyor> şey yapmasınlarla. Yani Öyle insanlar var ki okuduğu hiçbir makama uymuyor. Yani neden? Hmm. Yani ne durak biliyor ne ondan sonra bir makamla giriyor sesi oturmuyor. Ses kaymaları mesela işte kötü o bir detonasyonlar. Örnek verelim, kötü bir örnek verelim hocam. Yani mesela diyelim ki segah girelim. Yani ben yapamam yani. <gülüyor> <İmkansız gülüyor> ben bir şey. Bazen espri yapıyoruz da ben detona yapamam yani. Rol, rol icabı. <gülüyor> Şimdi mesela <gülüyor> diyelim ki ne girsin Hic Hicaz girsin. Evet. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahmanir rahim maliki yevmiddin eyake na'budu ve eyake nestaîn yani yapamam bunu bozuluyor değil mi hocam ya, aa ahenk. bozuluyor şimdi dinleyen bozuluyor. bakın şimdi bakın okuyor Hicaz'dan çıkmıyor birisi de Hı -hı. okuyor yani onun çok iyi yapan gibi de yapamam o kadar mahir değilim ama ustavallah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 Sıraatı, Ladinen anamta, aleyhim gönül müzbub, aleyhim ve Allah'ın. Mehmet Emin Ayı Hoca. Yani çok yapar. Değil mi? Onun <Sessizlik> sesine çok yakışıyor. Evet. Yani yani bizim sesimizi de eskiden çok benzetirlerdi <gülüyor> Mehmet Emin hocam çok değerlidir ee, evet. biz lise yıllarında dahi onu taklit ederdik saygılar sunuyorum evet. kendisine de bizim de dersimize ha, girdi hocam öyle onu da ilahiyatta şunu demişti hiç unutmuyorum yani bu ilahi filan beste filan yapıyoruz ya haftada bir saat ya zaman ayırıyorum ya ayırmıyorum demişti yani haftada bir saat ama Kur'an okuma her gün sabah namazından sonra en az yarım saat okuyorum her gün Tabii. demişti ve zaten müstakil bir evi var Rabbim nasip etmiş Orada hani komşular müstakil rahatsız olacak bir, endişesi de yok Çok önemli çok evet. güzel Şimdi evet. bakın makam şu demek Aslında hani avamcasını söylüyorum ben Yani Belirli bir ahenk oluşturursa evet. makam olur zaten Yani bir makam 8-9 notadan oluşur yani tutup da bazıları diyorlar ki aha işte bilmem Hicaz makamı yaptı. Aha işte ne bileyim e, İsfahan makamı yaptı. İşte şurada e, beslenici, beslenici işte bugün onlardan bahsettik biraz. Evet. Yani bunlar makam değil sadece geçkiler. Hmm. Oraya do, Yani Türk e, müzikisinde her notanın bir e, makam ismi var zaten ama o makam değil. Mesela La demez müzisyenler Dügah derler. Do demezler evet. Çağrıgah derler. Yani dördüncü ışık Ne bileyim e, hiçbir zaman işte sol, sol kullanmazlar. Rast derler yani. Evet. İşte si olduğunda bu si bu selik midir? Kürdi midir? Segah mıdır? Komasına göre değişir. Yani kaç koma bemolüne göre değişir yani. Evet. Yani do işte fa her zaman e, işte acem değildir. Ne bileyim mi her zaman Hüseyin'i değildir. Evet. Yani mesela fa'ya geldiğinizde Eviç. Yani eviç makamı ayrı bir güzelliktir. Ya. Onda Hicaz kar. Yani kırsa bintel falan geliyor aklıma böyle farklı. Acem aşiran var bir de. Acem aşiran yani hepsi bunlar hepsi bakın bu çok kullanılmayan makamların hepsi. Evet. Biraz önce bahsettiğim altı makamın içerisine serpiştirilebilir. Yani evet. yoksa e, bu makam bunları başlı başına e, olarak evet. mesela diyelim ki. Ee, ne yapıyorsunuz? İşte söyledim ben Kaç, altı makam mı söyledim? Evet. Bu altı makamın içerisinde bir şeyler serpiştirebilirsiniz. İşte Hicaz Hayır. yaparken Hocam, Hicaz, Kâr, İspahar. Şöyle yapalım mı evet. Davut Hocam? Evet. Bu, bu bölümün de sonuna geldik, geldik. hamdolsun bitirmeye şöyle lazım. yapalım Hı. ben bilmiyorum uygun görürseniz eğer isterim. Rabbena la tuzze var ya mesela hem İyi, dua olur değil, evet. hem de bu ana makamları ve geçkileri uygulayarak böyle bir evet. bütünlük içerisinde bir kompozisyon yaparak bitirmeye çalışalım inşallah bir iki örnek bu şekilde örnek verelim ondan sonra bitirelim, bitirelim inşallah Euzullahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن وَالْوَهَاب بَيَاتِي رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنا من لدنك رحمة innaka enta -ba. rabbana Da biraz daha dolaşmış olduk. Şimdi sabahı yapıyorum. Rabbena la tuzir kulubena ba'da iz hadeytena wa heblana milledun ke rahmeten iz Şimdi Hicaz'a geçelim. Sese de uygunluk olsun. Yani birbirine bir de makamlar arası geçerken ya tak diye böyle bir anda geçiş. Yani pek olmadı uymadı olmaması için de evet. e, hangi makamdan hangi makama geçiş bunu da iyi e, uygulamak lazım. Evet. Rabbana la tuzil qulubuna Ba'da idha zeytana Wahab lana min ladunka rahmetan Innaka antal wahab Hicaz'dan da bu kadar. Bunun yani meyanına çıkılabilir Hicaz kere falan filan girmiyorum. Hicaz'dan sonra ne yapalım? Se segah yapalım mesela. Evet. Rabbana <gülüyor> Nihavet demiştik. Rabbena la tuzin kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena milledun ke rahme in neke Burada da bilerek peslere inmiş olduk. Tiz çalışması ne kadar önemliyse pes çalışması da o kadar önemlidir. Sanki daha zor gibi değil mi? Her ikisinin de zorlukları var. Her ikisinin de çalışılması gerekiyor. Kesinlikle. çok şu an ne gerekiyor hocam? Yani şey e, ses bilmek. kayması mümkün. Şöyle bir e, başımı, başımı vardı, gördüğünüz gibi gördüğünüz hmm. gibi başımı öne hmm. doğru eğdim. Hmm. Ondan sonra sesim. Hmm. Tabii bunlar e, hmm. ses eğitimi ile ilgili ayrı e, konuşulacak çok şeyler evet, var, evet, çalışmalar evet. var. Çok teşekkür ediyoruz Davut hocam. Sizinle gerçekten e, çok doyurucu sohbetlerimiz oldu, bilgilendirici sohbetlerimiz oldu. Çok hoş örnekler arz ettiniz. Allah razı olsun. Rabbim sesinize daha çok kuvvet versin Nefesinize kuvvet versin Evet değerli Burçefem dinleyicileri Bir Kur'an Vadisi programının daha sonuna geldik Bir başka Kur'an Vadisi'nde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun efendim Her hafta farklı karilerden Enfes bir Kur'an ziyafeti Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce kitabın okunuşuna ait incelikler Onu okuma sanatına dair En güzel okuyanların sesinden Mükemmel örnekler Kur'an Vadisi